El-Fecir suresi son ayetinin emriyle yaşayalım ki, kurtuluşumuzda şüphe kalmasın. Ey iman etmiş ruh, dön Rabbine, sen ondan razı, o senden razı olarak, haydi gir kullarımın içine, gir cennetime. Yani zikirle imanın hakikatine ermiş ruhlara, sekarette bu emir verilir. Zira nefs, sabır ve sebepler, tabii olaylar içinde gayret ede ede çıkar ve ilerler. İlerledikçe ruh yükselir, kendini bilir, Rabbini de bilir. Bu sayede dünya olayları aleyde ve lehte de olsa aynı seviyede bulunur. Ona ne cefalar üzüntü ne de sefalar ferahlık verir. Böyle olunca emirleri kolaylıkla yapar ve yasaklardan da kolaylıkla sakınır. Dolayısıyla Cenabı Hak ondan razı olur. O Allah Teala'ya boyun eğdiği için Allah Teala ondan razıdır. Allah Teala da iman ve iyi amelin mükafatını verdiği için o da Rabbinden razı olur. Allah Teala Hazretlerinin rızası dışında hareket eden maksadına kavuşamaz. Onun rızası da kulunun iman ve ameline bağlanmıştır. Emirleri yapan, yasakları terk eden Nefsi emmareden, levvameden kurtulur. Sukunet bulduğu zaman nefsi mutmain nedir? Kalbini izzet ve zilletin keyif ve üzüntüsünden kurtaran nefs, nefsi mülhime olur. Mülhime nefs, daima hayrın yapılmasını ve şerden sakınılmasını emreder. Bu emri kabul eden insan allah Teala'nın rızasını alır. O da iman ve amelinin semeresini aldığı için râdiye ve merdiye nefslerinin makamına yükselir. Merdiyeye ulaşınca da ruhu su gibi sade ve berrak olur. Bu da nefs-i merdiyenin son ve nefs-i safiyenin ilk makamıdır. İnsan bu makamda melekten üstündür. Her birisi kendi rutbesinin derecesine göre mertebe alır.